Elhamdülillahi rabbil alemin ve la idvana illa ala zalimin ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin nebiyina ve imamina ve kaidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men ittebaa hedyehu ila yevmi d-din Bu gün iman dersinin 15. dersine devam ediyoruz. Konumuz iman eksilir artar bölümüdür. Deliller sunduk. Eee ayetten, hadisten açıladık. Sonra imamların sözüne geldik. En son imam Şeyhül İslam'ın sözünü yettik. Ondan sonra 3 tane ayet var burada. Onları okuyup ondan sonra imanı artan sebepler ve eksilten sebeplere de bir göz atarız. Ondan sonra bu bölüm biter inşallah. Şimdi bu ayetlere bakalım. Müminler imanın artmasına ve eksilmesine göre imanlarında tekamül eder. Allah'a itaatleri ve şeriat, şeriatine uymaları ölçüsünde birbirinden faziletçe üstün olurlar. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Rabbin göklerde ve yerde olan kimseleri daha iyi bilir. O peygamber olmaya kimi layık görürse onu seçer. Ant olsun ki biz peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık. Davud'a da zeburu verdik. Evet. Şimdi biz dedik iman eksiliyor artıyor. Eksilirken artar çar ne oluyor? İnsanın da imanı artıyor. O zaman müminlerin ne oluyor? Farklı oluyor. Bir birbirinden. Hatta müminler değil, peygamberler biri birinden farklıdır. Bir kısmı bir kısmın üzerine faziletlidir. Sahabeler bir kısmı bir kısmın üzerine faziletlidir. Bütün sahabeler iyidir. Ama bir kısmı çok iyidir. Bir kısmı ümmette birincidir. Bir kısmı ikincidir, on tane cennetten müjdelenen var, ondan sonra normal müjdelenenler var, ondan sonra normal sahabeler var, düz sahaba var, avam sahabesi var. Anlatabildim mi? Ve hakese ne oluyor? İş farklı oluyor. Neye kalıyor bu? İman. Ne kadar Allah-u Teala ile mesafeyi aranız, aranda şey tutsan, samimi tutsan, Allah-u Teala'ya daha yakın olsan, O kadar imanın artar, derecen artar. Bu dünyada, o dünyada. Ne kadar cevşek tutsan, laubal davransan imanın zayıflar. Şimdi burada eee burada müellif 3 tane ayet vermiş bu konuyla ilgili. Ayetlerde ne diyorlar? Tabii biz bu ayetleri okuduk ama bu konuyu kapatmak için çok güzel bir şey vermiş. 3 ayet vermiş bu meseleye nasıl der mühürü vurmuş. Eee <gülüyor> İsra surası 55. ayet Diyor ki Allah-u Teala bilir ki Yerde, gögde, semada Ne var? Allah-u Teala'nın ilmi mutlaktır dedik. İlmi mutlaktır. Ve Rabbuka a'lemu Bimen fissemavati vel arz Rabbil alemin Yerde, gögde ne var bilir. İlmi mutlaktır. Kendisi arşta dir ama ilmi her yeri kuşatmış. Dedik denizlerin altında, yedi kat yerin altında ne var ise Allah Teala bilir. La yakhfa <gülüyor> alayhi khafiye. Allahu Teala'nın misqaliz zerrece bir şey gizlenir mi? İmkan yoktur. Gizlenmez. Hiçbir imkan yoktur gizlensin. Atabildim her şeyi bilir. Ondan sonra ne diyor? Rabbil alemin Ve laken tefaddalna ba'd ba'd'an nebiyyin ala ba'd. Türkçesi biz bazı peygamberleri bazılarının üzerine nebileri, resulleri bazını bazının üzerine ne yaptık? Faziletli kıldık. Faziletli kıldık. Neyle? Emekçi bu bir mertebedir, bir derecedir. Allah bu ilgisidir bu. Allah'ın ve en büyük vergisi nedir? İmanın yükselir. Yakinin yükselir, Allah'a yakın düşersin. Manevi imanla Allah'a yakın düşsen, bedenin de kıyamet gününde Allah'a yakın olur. İman dereceleri art derece derece ise de bak enbiyeler de Allah'ın elçileri de bile derece derecedir. Peygamberler de faziletlidir. Ayr ayr ettiler. İmanlarına bütün peygamberlerin tabi imanı mükemmeldir. Ama bütün peygamber Allah indinde aynı değil. Şimdi nebiler ayrı, resuller ayrı. Nebi ile resulün farkı nedir? Dedik. Şimdi bizim bu Türkçede bu terim olmadığı için çok çetrefil oluyor burada. Bazı arkadaşlar anlamıyorlar bu meseleyi. Nebi peygamber karşılığı bizim. Resul elçi.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 Oturma, kak tebliğ yap. Yani o nübuvvet gelen elsiye mükelleflir tebliğ yapmakla. Bu bir fark. Bir de diyorlar ki alimler Resul dedim kapsamlı oluyor. Kapsamlı oluyor. Yani Resul dediğinde Allah-u Teala buna yeni bir şeriat veriyor. Şimdi peygamberler itikatta dedik ki Hz. Adem'den Muhammed Aleyhisselam'a salatu ve selleme kadar hepsi tevhid akidesiyle gelmiş. Ama şeriatleri nedir? Farklıdır. Şeriat dediğimiz nedir? Şeriat Allah'ın kullardan istediri. Ne yapsılar? Nasıl namaz kılsılar? Nasıl aralarında getirsinler? Kavgalar olsa neye dönsüler? Nasıl hüküm kırsılar? Bunlar şeriatler ayrı ayrıdır. Neden ayrı ayrıdır? Yani biraz aklın insan düşüntürse Allah Teala ne kadar azimdir Rabb'dir. Adaleti cereyi ayra ayr yapmış. Yani şimdi Hazreti Adem'in zamanında çi şeriatla Musa eee Nuh'un zamanında çi rahat aynı olur mu? Olmaz. Çünkü orada insanlar yeni yenmişleri yer üzerine. He? Bak kardeş kardeşten evleniyor. Bu bir şeriat. Ama nedir? O karın bu karından. Yani ikiz doğuyorlar. Bekliyorlar bir de 1 sene sonra onu ona bunu buna evlendiriyorlar.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 Sadece İslam dini Allah indinde geçerlidir. Onun için Allah-u Teala ne diyor? اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَمِ Ondan başka gelenle ne olur? Kabul olmaz. Merdüttür. Şimdi sen Hazreti İsa'nın, bir gündeki İsa Hristiyanlık değil, gerçek Hazreti İsa'nın diniyle gelsen, kıyamati Allah karşısına, ama Muhammed gönderildikten sonra Allah-u Allah Teala kabul etmez. Allah-u Teala kabul etmez.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 Allah Teala bir yeni bir metod verdi ona, şeriat verdi. Dedi bunu ümmetine tebliğ et. Hazret İbrahim nedir? Resuldur. Nuh'un uzantısıdır hayır. İtikaden evet. Şeriatta ayrıdır. Hükümler ayrıdır. Zaman değişildi. Yeni bir hüküm geldi Hazreti İbrahim'e bunu tebliğ et. Hazret Musa'ya başka bir hüküm geldi. Hazret İsa'ya başka geldi. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a başka geldi. O için bunlara resul derler. Nebi nedir? Nebi sadece tebliğ te, tebliğle mükellef olmuş. Örnek verelim anlaşılsın diye. Şimdi resuller çoktur. Nebiler de daha çoktur. Ama her zaman resuller nebilere göre çok azınlıktır. Çünkü nebiler gelmiş Allah Teala'nın hikmeti gereği her dakika bir yeni şeriat indirmez. Bir dönem geçecek, insaniyet değişecek, yeni bir şeriat gelecek. Ama şimdi ne oldu? Resuller azdır. Hatta bazı rivayetler var, zayıftılar. İşte eee 100 124.000 tane peygamber gelmiş. E, 100 eee bunların yani zayıf olduğu için önemli değil. Sayı bizim için önemli değil.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 Zaman geliyor yine. 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene ne oluyor? İnsanlar sap, sapıtıyorlar. Din zayıflaşıyor. Allah Teala bir taneyi seçiyor olardan, o ümmetten. O önceki resule ait olan. Mesela Hazreti Musa'yı diyelim. Hazreti Musa nedir? Resuldur. Yeni bir şeriat getirdi. Ne yapıyor? Hazreti Musa vefat etti. Hazreti Musa'dan sonra Yahudiler yine değiştirmeye başladılar adetleri gereği. Allah ne yapıyor Allah Subhanahu ve Teala? Bunlardan bir tane nebi seçiyor. Nebi seçiyor, vahiy geliyor ona. Cebrail aleyhisselam vahiy indiriyor ona. İşte bak Hazret Musa'nın doğru dini budur. Sen çık davet yap te ümmetin şeyin akidesini doğrul. Nebi mükellef olmamış yeni bir şeriatla. Ama Resul yeni bir şeriatla mükelleftir farkları budur. Bunu bilmemiz lazım. Onun için bir gün bizim bir kitaplar kitabımızın birisinde çıkmıştır. Eee Hazreti Nuh ilk peygamber resuldur. Aslında bu ümmetimiz üzerinde icma etmiş. İlk resul Hazreti No'laileselamdır. Bizim mütercim ne yapmış? Hazreti Nuh ilk peygamberdir. Millet millet haklı. Olarak, bu farkı bilmiyor. Kıyamet kop diyor. Nasıl bu yanlış olur?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 Beş tane peygamber, bu saydıklarımız bütün peygamberlerden üstündür. Bu beş tanenin de en üstünü kimdir? Hen efendisi Muhammed aleyhissalatu vesselam. Ondan dolayı Allah subhanehu ve teala nebileri, Resulları ne yapmış? Ayrı ayrı yapmış. Fazilet ayrı ayrıdır. O zaman nebilerin faziletli Allah indinde ayrı ayrı ise Müminlerin ayrı ayrı olmaz mı? Düz Müslümanlar ayrı ayrı olmaz mı? Olur. O zaman bu neye delalettir? İman artılır eksilir. Arttıkça Allah'a taala yakın düşersin. Eksildikçe Allah taaldan uzak olursun. Sonra ayetin sonunda ne diyor? Wa ateynâ <gülüyor> Dauda Zebûra. Dauda da biz Zebur verdik, indirdik. Zebur kitapların adıdır.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 10. ayet. La yastavi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal. Şimdi Allah Teala burada ayette söylüyorsa sahabelere hitap Rabb-ül âlemin kim muhatap olmuş sahabeleri? La yastavi. Ne demek la yastavi? Eşit, Eşit olmaz. olmaz. Eşit değilsiniz. Ne deyiyor Rabbi? Sizin Men anfaqa min qabl el fetih. Fetih nedir burada? Mekke Feth. fethi. Mekke fetihinin önemi çoktur İslam tarihinde biliyorsunuz. Mekke fethi İslam devletinin başlangıcının düğmesidir, basıldı. Fetihten beraber devlet kurulacak. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Şimdi fetihten önce ne vardır? Hicret. Birinci hicret nereye başladı? Habeşeye. İki sefer sahabalar gittiler, geldiler. Giden oldu, gittiler. İki sefer oldu. Sonra nereye başladı? Allah hidayet verdi ansarlara. Resulullah'ı savunmaya başladılar, yemin ettiler. Beyat-ı'l-Akabe, birinci Beyat-ı'l-Akabe, ikinci Beyat-ı'l-Akabe de Resulullah izin verdi. Fakir, fukaralar, zayıflar ne yapsılar? Medine'ye gitsiler kardeşlerinin yanına. Resulullah ilk elçide kimi gönderdi? Mus'ab İbni Umayr. Radiyallahu anh. Tu Musab ibn Umeyr biliyorsunuz zengin en zengin eee zenginin çocuğudur. Çok yumuşak, parfümlü, süslü, püslü bir cenciydir. Bir sokaktan geçerken Musab ibn Umeyr buradan birden ensesiyle geçseymiş, gelmiş buradan Musab geçmiş. Kokusu hala kalmış bu sokakta. Öyle e, zengin adam çocuğu. Ama ne oldu? İman iman ettirinde ne oldu? Bunları hepsini ayağın altına aldı. Ne hedef ne oldu? Hedef hedef iman. Allah'a iman cennetine çıktlandı. Musab bin Umeyr Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu elçi gönderdi. Musab bin Umeyr Allah subhanahu wa taala bir mübarektir bu adam. Elinde bütün Medine. yani Medineliler best diyor selamünaleyküm kardeş İslam evet emanetliyorlar. Siz okuyun si si yerini nasıl mı Habib ibn Umeyr Medine'ye geldiğinde Ansara davet edirdi. Yani hakikaten bu adamın ne kadar mübarek olduğu, Allahu Teala azameti, bereketi ve keramati nasıl o olayda tecelli ediyor. Hiç zorluk çekmiyor. Ki Mekke'den gelmişler 13 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin efendisi uğraş uğraşıyor. Kaç tane adam Müslüman oldu? ya en sağlam adamları kır kusuruydur. Darül Arkam'da. Bir o kadar dedikçe o kadar da fakir fukara Müslümanları vardı. Mekkeliler isticabet etmiyordu. 13 sene etmiyordu. Ama Medine'de böyle tıkır tıkır hepsi Müslüman oldu. Ama bu Mus'ab bin Ümeyye, bu efendi, bu zengin adam çocuğu Uhud Savaşı'nda nasıl vefat etti? Eee nasıl şehit oldu? Şehit oldu tabii savaşta. Geldiler bunu gömmeye. Elbisesi tabi yırtık kısa ayağına çekiyorlar başı çıkıyor dışarı. Başına çekiyorlar ayağı çıkıyor dışarı. E, kimsenin üzerinde bir şey yoktur. Atsın bunu torpaya atlar üzerine. Resulullah dedi başını kapatın en azından. Böyle gömdiler onu. Kıyamet günü çünkü öyle çıkacak. Şehit yakalanılmaz. Ha burada bir notta düşerim. Bazı arkadaşlar şehit yakalanılmaz diye eee Şu da boğlandı şehittir. Ee, yangında ölen, araba çarpan, diğerinde depremde ölen bunlar da şehittir. Bunlar da yakınımız nasıl yakıyorlar diye. Hayır. Sadece savaşta ölen şehit yakını naz. Kanıyla, manıyla gömülür o şehit nedir? Şehittir yani. Kıyamet gününde şehit gelir. Kanıyla, manıyla üzeri böyle "Ya Rabbi ben işte bu çavfirler öldürdüler." diye. Nereye gidersin orada? Tabii. Ondan dolayı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mus'ab'ı gönderdi Medine'ye. Bu, işte bu fetihtir. Adı üzerinde feth oldu. Muhammed-i Fatih niye diyorlar? Sultan Fatiha? İstanbul Çünkü İstanbul'u fetihetti. İstanbul öyle kadar bir zor iş ki Kaç yüz senesinde fetihetti İstanbul'u? Yedi kusur, yedi yüz kusur da galiba fetihetti. Yani dört yüz, dört yüz elli üç miladi olarak. Mil 1453 yani 550 sene. Evet. 5 600 sene sahabe devrinden Konstantinye'yi İstanbul fethetmek ustura edemiyorlar. İlk ordu Hazreti Muaviye radıyallahu anh çıkar tordu. Nere gönderdi? Dedi ki "Konstantiniye çok önemli bir ülkedir." Çünkü Resulullah ne demiş? "La <gülüyor> tutfa'en el Konstantinye." Bir sahabe geliyor Resulullah zamanında sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ya Resulullah öyle bilmedi nedir gittim ticarete. Öyle vasf ediyor oğlu Konya güzelliğini. Resulullah diyor orası açılacak inşallah. Orası müminlerin olacak. Bütün sahabelerin himmeti, halifelerin oraya gidip açılar orayı. Resulan müjdesi var. Muhakkak gidecekler. İlk ordu Cemi ile gidiyor oraya. İçinde kim var? Abu Eyyub el Ensarî Bilal Hanım'ı hanımına ki Resulullah müjde verdi. Bir gün oturmuştu yanında işte demişti uy uykudan kakar. "Yer gördüm ben ümmetim denizde savaşıyorlar. Ya Rabbi ya Resulullah dua et ben de onlardan olayım." "Sen onlardansın." der. O kadın da o boyu bansan hanımı da o camidedir. Nere geliyorlar İstanbul'a geliyor Halice. Orada iniyorlar savaş başlıyor. Ama fethedemiyorlar. O boy basar orada şehit oluyor. Gömülüyor. Orada gömülüyor. Şu anda yedi makamı belidir. İstanbul'un fethini niye Fatih Fatihah Fatih dediler? Bu güzel adı verdiler ona Fatih. Çünkü fatih ederken bu çok zoruydu. Bir de o, o o ordu var ya. Eee ye şey e, nedir o? E Abu Eyyub Ansarı'nın ordusu Hazreti Mavi gönderdi. O ordunun da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerde diyor ki sahih hadiste. İlk ordu Konstantinye'yi fethetmeye gider. Magfurun lehu. Affedilmiş o. Günahları affedilmiş o ordunun. Allahu ekber. Ne kadar müjde. Onu hiç koşuyorlar. O ordunun da lideri kimdir komandanı? Yezid bin Muaviye. Meşhur Yezid. Ki onun zamanında Hz. Hüseyin katledildi. Demek ki Yezide de fazla dil uzatmak şeydir. Tabi caiz değil. Çünkü Resulullah demiş o ordu affedilir. Onun için Ehl-i Sünnet'te Yezid'in hükmü ne, ne onun iher de ne şer de adını şey yapmarız en azından. Ama Yezid'in de büyük hizmetleri var ama bir fitnedir biz bulara ağzımızı dilimizi Allah'ın Elimizi hanlarından kurtardı. Hazreti Ümer'in dediği gibi Ümer bin Abil Aziz dinimizi de kururuz. Şimdi ondan dolayı Fatiha ne dediler? Fatih dediler. Çünkü fetih etmek zor bir şeydir. 500-600 sene ümmet uğraşmış, yapamamış. Onun için İslam'da Feth'in önemli bir yeri var. Allah Teala diyor bu ayet-i kerimede siz şeyden önce Fatihten öncekiler infak ettiler. Sonra dakiler aynen değiller. Neden aynen değiller arkadaşlar? Çünkü Fatihten önce zordur. Şartlar, Şartlar değişiyidir. Zordur. Yani insanlar nefes aldırmıyordu kafirler. Kuş mü, mecche müşrikleri Müslümanlara nefes aldırmıyorlar. Neden? Çünkü baskı var. Otoriteyi kurmuşlar üzerlerine. Namaz kıldırmıyordular. Zulmetiyordular. Mallarını alıyordular. Darb ediyordular, katlediyordular, işkence vuruyordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 çene yakın eee Mekke'nin bir e, vadisinde hapsettiler. Özünü Ali Ali Haşimi bütününü ne yaptılar? Ne, ne kızalırız, ne kız veririz, ne e, satış yaparız, ne mal alırız, ne mal veririz. Çok zorluk çektiler. Onun için fetihten önce hakiki bir eee savaş meydanıdır. Fetihten sonra her şey Müslüman oluyor. Devlet güzlendi. Müslümanların devleti var. Kendilerinin savunayıp safdâ işebilir. Saf ama onların da ecri var ama fetihten önceki bambaşkadır. Şimdi bir tane savaş var, bir tane savaşın haricinde. Anlatabildim mi? Şimdi Allah Teala diyor fetihten önce, fetihten sonra fetihten öncekilerden aynin olmazsınız. ve katela, kital yaptılar fetihten önce. Anlatabildim mi? ula'ike a'zmu dereceten <gülüyor> minel lezine enfeku min ba'd fetihten önce sabredenler, mücadele verenler fetihten sonradaki gibi değiller. Neden dolayı dedik? Orada ayrı bir şey vardır, burada ayrı bir şey var. Wa kullan wa'adallahu husna. Wa kullan wa'adallahu l-husna wallahu bima ta'malun habir. Allah her çesine de husna. Husna nedir? En güzel mükafat. Verecek. Ama dereceler farklı burada. Ondan dolayı çünkü müminlerin dereceleri farklı. Demek ki iman Artıkça derecende fark. Bu ayet ne ile delildir? İman. Amen imanla. Heh. Bir de Allah Teala ayeti neylem bitiriyor? Vallahu bima taamalon habir. Ne ila kasur bunun? Ilaqası şudur. Allah habirdir. Habir nedir? Türkçesi? Haberler. Her şeyden haberdardır. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Yani bir tane eee Uzmandır mesela bilgisayarda. Ne diyoruz buna? Bu khabirdir bilgisayarda. Detaylarıyla bile. Yani khabir nedir? Uzmanın uzmanıdır. Adam ustadır bu işin. Eski Türkçesinde. He? Yani. Ustadır bu adam bu işin ustasıdır. Ama bu cüz'idir tabii. Ama Allahu Teala nedir? Mutlaktır. Khabir nedir? Yani bütün her şeyini biliyor. Gizli bir noktası yoktur. Nasıl 2 tane mesela şüfer var. Birisi arabada otursa direksiyondan korkar. Korkuyor. Yeni öğrenememiş tamam mı? Korkuyor arabadan. Dikkatli sürer böyle böyle tutmuş aynen böyle eli tetikte gibi. Ama bir şüfer tam şüferdir. Nasıl oturur direksiyonda? Oturunca araba onunla korkar. Hayda der şimdi beni bu dolandırır. Durduğu yerinde dolandırır. Bu kebirdir. Usmandır. Allah-u Teala mutlak haberdardır. Her şeyden mutlak haberdardır. Ne diyor burada? Amellerinizden kabirdir. Amelin ne ilgisi var? İlgisi şu, ima, e, amel imandandır çünkü. Amelden sen derecelerin altar. Qablel fethi, ba'de l-fethi. Allah biliyor siz ne yaptınız fetihten önce, fetihten sonra. Ama her şey Allah-u Teala derecesini verir. Eğer dünyada seviye seviye olmasaydı iman ahirette cennetle ne gerek olur seviye seviyedir. Hepsi tek seviye olurdu. Şimdi bir tane dünyada kişi de cennetlidir. Ama bir tane çok çalışmış, bir tane normal çalışmış, bir tane az çalışmış. Sonuçta Allah'ın rahmetiyle hepimiz cennete girmişiz inşallah. Ama bu adaletten mi? Ben çok çalışanla normal çalışan aynı yanımda otursun. Dur. Değil. Allah-u Teala'ya yakışmaz. Haşa ve kefa. Mutlak adalet sahibi olan o dünyada da eşittir. Adaleti ile lağıtır. Bu dünya nedir? İntihandir. İntihand nedir? Bak biz okulda intihane gidiyoruz. 10 tane soru çıktı bizim için. Nasıl versen ona göre nümereyi alırsın. 2 tanesine yanlış verirsin. 1,5 tanesine yanlış verirsin. 3 tanesine yanlış verirsin. Ona göre derece alır. 1 tanesi 10'da yedi alır bir tanesi beş alır bir tanesi dokuz buçuk alır bir tanesi dokuz virgül dokuz alır değil mi? e aynen mi? aynen değil öğretmene sorsalar niye böyle oldu? e diğer bu yüzde yüz doğru yazmış bu yüzde altmış doğru yazmış bu yüzde bu kadar doğru yazmış e bu dünya intihandır o zaman elinden geldikçe iyi çalışacaksın Allah'ın istediklerini yerine getireceksin sorunun cevabı nedir? Allah'ın emirlerini hüdütlerini, sınırlarını yerine getireceksin. O kadar basit. Ne kadar yerine getirdin o kadar cennette yerin var. Ne kadar düşük oldun ha sen geçtin sınıfı ama yüzde yüzü geçmemişsin. O zaman cennette bizim Türk cennette peygambere konuş olmak istiyorsan o zaman çok iyi çalışacağız. Aynen öyle. Evet. Şimdi 1 ay daha var. Allah içinizden iman edenlerin ve elim nasip edilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Evet bu da mücadele 11. ayet. Yerfaillahu'lledine amanu minkum Sizden iman edenleri Allah Teala ne yapar? Derecelerini yükseltir. Derecelerini yükseltir. O zaman iman ne yapar insanı? Derecesini yükseltir. Derecelerni çok apa çok. İman ne yapar? Derece yükseltir. Ama iman aynen deseydir olur bazı fırkalar gibi. İman sabittir. Ben Allah'a iman ettim dedim. Benle Ebubekir'in sahabenin imanı aynıdır ama Ebubekir'in imanı Plot lider ve incizayıftır. Öyle bir tarım yapıyorlar. Böyle de savunulur. Nasıl olur? Olmuyor. Allah Teala demiyor kuvvetli zayıf. Anladın mı? Yükselir diyor. E, yükselir diyor. İman fa artar, yükselir. Bir de eğer aynen olsa kuvvetten zayıfın yani terinde bir eksiklik var. Olmuyor imanın sınırına giriyoruz. Ben de girdim. Abu Bakır Sıddık da girmiş imanın sınırına. Sınırına. Ama o imanın şeyin ortasındadır. Ben kıyısındayım. Ha ben bir eskate etmişim. Yani ortaya yakınım ama ortada değilim. Onun için Allah-u Teala ne diyor? يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ طَيِّب Ondan sonra ne diyor? وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَةٍ Al işte bu da tam mükemmel bir şekilde ne yapıyor? Ayeti tamamlıyor. Bizim ehli sünnet inancını tam delil, deliliyle bila ortaya koyuyor. Hı? Destekliyor. Destekliyor ortaya koyuyor. Ne diyor? Veladine utul ilme. İlim tahsil eden, ilim sahiplerinin olur derecat. Oların dereceleri de artıyor. Derecat Dereceler artıyor. Demek ki ne kadar Allah-u Teala ilim nedir? Asıl ilim nedir? Allah-u Teala'yı tanımaktır. İlmin başı nedir? Allah-u Teala'yı tanımaktır. Ne kadar Allah-u Teala'yı tanısalar hakkıyla o kadar emrine uyanlar o kadar Allah-u Teala'yı dereceler artar. Onun için bir ayette ne diyor? İnne mâ yekşe allahu min ibadihil ulemâ. Allah'tan hakkı ile kim korkar? Âlimler. Âlim ne demektir? İlmi var. Nede ilmi var? Allah-u Teala'de. Sen bir tane çok gaddardır. Ha? Hiç sataşır mısın ona? Tanıyorsun. Gersin bunun şerrinden Allah kurusun beni. Bu sukaktan geçersen, sen yedi sukak o taraftan atlarsın. Ama bir cahil ne yapar? Çıkar on ildem dalga da geçer. Ondan sonra faturasını öder e şimdi alimler hakkıyla Allah-u Teala'nı anlıyorlar tanıyorlar Allah-u Teala'nı tanımakın da şimdi bak Allah-u Teala'nın ki sıfatı bir rahmet bir gazap rahmet kimi için iman edenler için, gazap iman etmeyenler için şimdi kisinde de teç fıkh etsen olmaz sadece Allah'ın rahmetini mi ben bileyim olmaz. Sadece azabını bilmek olmaz. Hakkıyla Allah'ı tanımak her şeyini bilmek lazım. Hav derece. He? Hav derece. Ha, hauf derece. Umutla korku evet. Bunu bilmek lazım. Bunun zaten Ehl-i Sünnet'in sembolüdür bu. Allahu Teala üç şeyi. Üç şey müminin nedir? Aslında bu hauf derece güzel dedin de bu hauf derece nedir? İbadetin erkanedir. Nasıl dedik? Ee imanın erkanı nedir? Şartları 6'dır. İslam'ın 5'tir. İbadetin de 3'tür. 3 Üç taş üzerine doğru ibadettir. Nedir sevgi? O ibadeti seyrek yapacaksın, isteyerek. İkincisi خوف. Allah'ın emri var. Yapmasam azabı var. 3. reca. Ha yapıyorum, taksir ettim. Allah ümit ediyorum affeder beni. Affedicidir. Bu üçü E, e, alimler diyorler, ibadetin rüknudur, şartleridir. Ibadetin erkanu l-ibade telata, üçtür. Mehabbe, havf, raca. Ehl-i sünnet ne yapıyor? Bu üçünü dengeli tutuyor. Havf, havf, korku, galip cense ne olursun? Harici, Harici. Harici olursun. Aman sakın bir günah yaptın sen gittin. Allah affetmez seni. Bitti işin. Rece. Ümit. Galipcesse. Mürce olur. olursun. Her şeyi Allah affeder ya. Yeter ki sen gel ne olursan gel. Elhamdülillah de. Eşhedü en la ilahe illallah de. Bitti. Senin imanın cibril imanı gibidir. Ama Ehl-i Sünnet ortada tutmuş. Seviyor Allah-u Teala'yı. Allah Teala'dan korkuyor, ümidi var. Allah Teala affedicidir. İstâonet i̇şte için alimler bu üçünü bildikleri için hakkıyla Allah'tan en korkanlardır. Dengeli tutmuşlar. İşte biz de o dengeye muhafaza ettikçe alimlerden oluruz. Alimler de olsak enbiyelerdeniz. Enbiyelerden olsak Resulullah'ın yanındayız. Resulullah'ın yanındaysak Rabb-il âlemin en yakın noktasındayız. Firdawsu aleydiz, çift firdawsu alanın tabanı arştır. Rahman'ın arşıdır. Rahman celle celaluhu cennette ilk tecelli ederken bizim yanımıza iner Firdaws'a. İnşallah biz öyle iddialı konuşuyoruz inşallah umudumuz Allah'tan büyüktür. Allah bize hüsnü hatime versin bütün Müslümanlara. Bütün Müslümanlar umid ederiz biz Resulullah'a komşu olsun kıyamet gününde. Biz bir davetçi olarak bizim hedefimiz budur. Biz bir insanları yargılayıcı, canlat gönderilmemişiz. Biz rahmeten lil âlemin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Allah âlemlere rahmet gönderdi? Biz de onu temsil ediyoruz. Âlemlere rahmet olarak gönderildik. Biz dedik biraz önce peygamberler nedir? Resulların uzantılarıdır. Yani Hz. Musa'nın dinini, şeriatını değiştiriyorlar. Bir peygamber geliyor, düzeltiyor. Peygamberler çoktur dedik. Onu unuttuk söyleyelim. Beni İsrail'de her çölde bir peygamber varmış. Çünkü çok yaman adamlar. Hz. Musa sağa diyordu, sola gidiyorlar. Otu diyorduk, akıyorlar. Hz. Musa'yı şey yaptılar yani? Çok yordular. Yordular. En yorulan peygamber uğraşan Hazreti Musa'dır. Bütün ayetler Hazreti Musa üzerine nedir? Kıssalar şeyde. Çok büyük örnektir de bizim için. Ondan dolayı bir de bir espri var. Bizim ümmetimizin peygamberler içindir. Şimdi peygamber bitti, gelmez. Sondur. Resul da sondur. Kimile bitti? Muhammed Aleyhissalatu Vesselam ile. Ya o zaman bizim dinimizi kim düzeltir? Alimler. Alimler. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Alimlerdir. Peygamberlerin varisleridir. Bak. Demiyor peygamberlerdir. Benden sonraki alimlerin varisleridir. Onun için her alim hakkıyla Resulullah'a, her davetçi hakkıyla Resulullah'ın yoluna davet etse beni İsrail'deki peygamberlerin görevini görüyor. Bu büyük bir nimettir kardeş. Adi Saha piyese kimindir Kim kazanır piyeseyi Çalır. Kim hakkıyla çalışsa piyeseyi kazanır Al sana büyük neymet Kime bir faydan olsa Dokunsan davet yapsan Ne olur İşte en büyük ecl kazanırsın Peygamberlerin valisleridir Onun için dikkat edelim arkadaşlar Tamam biz teşvik ediyoruz davet yaparım Ama davet yapar can da Yanlış yapmayalım Yani her bildiğimizi davet etmeyelim. O bildiğimizden emin olanım doğrudur diye davet edelim. Neden? Çünkü biz fitneye, insanları sapıklığa, insanları yanlış yola satmaya sebep olmayalım. Doğru yola ne yapalım? Davet yaparız. Yanlış olmasın. O zaman sen bir şey bildin. Tamam bu dindir, sünnettir, Resulullah'tandır. Şimdi <gülüyor> dedik ki Allah subhanahu wa taala cenneti derece derece yaratmışsa cehennemi de dereke derece yaratmış. Küfrün şiddetine göre derecen ne olur? Artar. Aşağıya gidersin. İmanın yücüne göre derecen ne olur? Yükselir. Ne güzel anlaşılır değil mi Ehl-i Sünnet'in ya, itikadı? Yani hakikaten bizim itikadımız fıtrata fıtrata muhatap ediyor. Yani fıtrata ters düşmeyen bir itikattır. Ama maalesef bazı Müslümanların bazı fırkaları uydurmadır. Şeytan yoluyla süslenmiş sözlerle insanın fıtratına ters geliyor ama ne diyorsun? İnsanların çok cahil olduğu için de işte bu dini ça kabul ediyorsun. Ne çarem var? Boyun kıldan incedir diyorlar. Ama hakikaten İslâm dininin hakkıyla anlamak çok lezzetlidir, çok lezzetlidir. Çok bereketlidir. Ve çok yani yaşarcan ondan lezzet alıyorsun. Zaten farkı müminin budur. Mümin hayatından memnunundür. Yani insan var sabreder ama karşısındaki خاطر için sabre ediyor. Yani bir hedefe ulaşmak için bu hayata sabre diyor. Anlatabildim mi? Ama sen sabrediyorsun. Sen o evet. olaydan sen istiyorsun sabredersin. Sen memnunsun hayatından. Nasıl Allah Teala diyor? Fi cennetin radiyye. Diyor ki ya yani, fi ishetin radiyye. Diyor müminler bir bir yaşamadılar cennette o yaşam kendisinden razıdır. İşe yani o ortam kendisinden razıdır. İçindekiler nasıl razı olmaz? nak çok çok balih bir vasıftır bu. Onun için mümin de kendi hayatından razı olması lazım. Yani ben bu imanı yaşar çarım ben bu imandan zevk alıyorum. Ben bu imandan saadet buluyorum, mutluluk buluyorum. Memnunum, ben istiyorum, ben seçtiğim tümü yapıyorum. O zaman hakiki mümin olursun. Ha ben işte babam böyle istiyor, böyle yaşıyorum. Sevgilim böyle istiyor. Ben yer bir hedef oluşturmak için bunu böyle çekiyorum. Buyruğu iman meselesi ayrı. Onun için iman nedir? Derece derecedir. Şifirde derekedir. Dedik münafıklar ne olur? En altadır. Neden? Günahları şifirden de hem kâfirler zaten münafıklar. Çünkü İslam'ı ilan ediyorlar. Ama altan İslam'ı aldatmak için ilan ediyor. Gerçek müslüman değiller. Altan kâfirler. Kalplerinde kâfirdir. E biz kalbe hücum edemediğimiz için kalp ameline, kalbin diline kalbin ameline hükmedemedik miz için o da Allah'ın işidir ne yapıyoruz? biz zahirlerine hükmediyoruz onun için sahabeler dediler ya Resulallah Abdullah ibn Ubeyh re'si l-munafikin munafiklerin başını öldürelim ya bu nedir ya bu fitne yaratıyor bizi meşgul ediyoruz biz, ancak dışarıdaki düşmanlardan meşgul bu da içte bizi meşgul ediyor Resulallah dedi hayır öldüremeyiz Çünkü bizimle namaz kılıyor. Anladınız mı? Onun iç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Namaz ne kadar önemlidir? Görüyorsunuz arkadaşlar. Dinin direğidir. Müminin ünvanıdır. Kim. kim bizim kimliğidir? Kim bizimle namaz kılsa diyor Resulullah. Kim bizim kıblemize yönelse o bizdendir. Bak. Resulullah adı gibi biliyor. Abdullah İbnü Übey râsül münafıkindir. Derkül esfel menn'dirdadır. Ama öldürmüyor. Tüyü bizimle namaz kılıyor. Namazda kalır önemliymiş ya. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta hat diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben bunu öldürsem ne derler? Muhammed'in sahabesini öldürüyor. Muhammed'in sahabesini öldürür. E bu bunu ne anlarsın sen? Şimdi bunu biz de anlıyoruz. Anlıyoruz ki Resulullah siyaset yapıyor. Muhammed ashabını öldürüyor, kötü yayılır bu sefer ne olur? Ha, bu var ise içinde de ama Muhammed ashabını öldürüyor ne demektir bu? Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rububiyet ilan etmiş. Nasıl ilan etmiş ashabını öldürürken? Çünkü kalpleri biliyor. Halbuki o kalbi bilmek Allah-u Teala'nın işidir. Şimdi Muhammed niye öldürdü Abdullah ibn-i Bey'i? Muhammed ashabını öldürdü, biz gelip savunacağız. Hayır öldürmedik çünkü bu münafıkıydır. Bizi altan indi. Sen ne bildin bu münafıktır? Kalbine baktın mı? O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Kalp bizim işimiz değil. Allah'ın işidir. Biz zahira hükmederiz. Zahirde bu adam bizimle namaz kılıyor tamamdır. Ama nerededir yeri? Derkil esfelimine nar. Hatta Resulullah alemlere rahmet olarak gönderildiği için Ne yapıyor? Celib Abdullah İbn Übey ölüyor. Müslümanlar onun şerrinden ve kendisinden kurtuldu elhamdülillah. Oğlu ve en Resulullah'a yakın sahabelerden birisidir. Ya Resulullah diyor, "Babam munafıktır ama babalık biliyorum. Bir namazını kıldırsam belki Allah affeder. Yani babamdır." İslamiyet anlıyor. Üf demeyin babanızı annenizi. Baba Önemlidir. Resulullah tamam diyor. Hazreti Ümer diyor ya Resulullah kılma ya bu münafıktır. Nasıl namazını kılıyorsun? He? Resulullah diyor olsun ya Ümer. Biz kılalım. Resul Allah Teala, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılmaya gidiyor. Hemen cibirleniyor ayet. Ey Muhammed Rabbin diyor kılma size namaz. Ayet anıyor. Ve la tusalli aleyhim. Namaz kılma. Ölseler. He? Evet. Oların üzerine namaz kılma. Cenaze namazlarını kıldırma. E şimdi Resulullah ne yapıyorsun Allahu celle celalühü? Mümin demiyor Haşav Şefe. Ne diyor? He? Bir tanesi gelsin bunun namazını kıldırsın. Bak rahmete bak. Ne kadar tecelli ediyor. Ondan dolayı alimler ne diyorlar? Alimler ne diyorlar? Alimler diyorlar ki eğer bir fasiq toplumda fısk sahibi ise onun ileri gelen başmüftü ileri gelen en büyük alim ne yapacak onun namazını kıldırmayacak. Ne için? İşte Resulullah'ın yaptığı gibi. Yani bir büyük alim bir insanın arkasında namaz kıldırmaması ne demektir bu? Yani o adamdan şeydir. Yani o şak, o adamı eee itibarı yoktur. Eee günahından dolayı alimler onun şeyine bulaşmıyorlar. Nasıl münafıkların başına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bulaşmamış? Ondan dolayı bulaşıyorlar. Nedir Resulullah alemlere rahmet olarak göndermiştir. Hazret Ömer ne oldu burada? Haklı çıktı. Biliyorsunuz Hazret Ömer bu yerde değil sadece. 40 yerde aran. He. 40 kusur diyorlar ama yani birçok yerde birçok yerde Hazret Ömer ne olmuş? Kur'an'a muvafakat etmiş. Biri de buradadır. Onun için Resulullah diyor benden sonra mülhüm olsaydı bu ümmette ilham verici bir tane ilham gelseydi Ömer olurdu. Hazreti Ömer üç adamıydı. Neden böyle bir adamıydı? İmanı güçlüydür. İmanı, imanı yaşıyordu. İmanını artmıştır, arttırmıştır. En yüksek seviyeye getirmiştir. Ondan dolayı imanla yaşıyordu. Kendi hayatından razıydır Hazreti Ömer. Evet, dönerin nereye? Münafıklara. Münafıklar nerededir? Derkil esfel minennar. Neden? Çünkü kifirlerinden başka artı bir şey yaptılar. Müslümanlara zelal verdiler. Her zaman münafıklar kifirden başka kifir yapmış. Onun için nifaktan Allah'a sığınırız. Hazreti Ömer bile nifaktan korkuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce münafıklan ismini 17 kusur münafığın ismini kime verdi? Hüseyfe'ye verdi. Evet. Hazreti Ömer gelir her arada sırada bir ya Hüseyfe benim adım var mı içinde? Ya Emirü'l-Mü'minîn sen barığ evet. mı deme? Sen bunu dersen biz yandık. Biz ne yapalım? Olsun diyor. Biz emin değiliz. Neden? Hakkı ile Allah Teala'yı tanıyor. Allah Teala istese bizim kalbimiz şaşırır. Ne yapalım? Hüzeyfe diyor, ya emir-i muhni sen içinde değilsin. Ondan sonra sahabeler geliyorlar. O diyor, ben varım. Hüzeyfe kapatıyor bu kapıyı diyor. Fitneye sebep olur. Men sırdır bu, kimseye demem. Anlatabiliyor muyum? Çünkü nifak her zaman ne zaman bulunur nifak? Alimler diyorlar. Münafıklık Mekke'de yokuyordur. Neden yoktur? Çünkü devlet yoktur. Ne gerek var yağcılığa? Müşrikler güçlü. Müşrikler güçlü. Ama ne zaman Medine'de devlet kuruldu? Karşı da gelemiyorlar. Ne yapıp nifak yapıyorlar? Üstten sizinle, elim, alttan kuyunuzu kazıyorlar. Nifak mıdır? Onun için alimler diller ne zaman İslam devleti güçlendi, nifakı ortaya çıkar. Tarih de böyledir. Ne zaman Müslümanlar bir ülkede güçlendi, münafıklar da ortaya çıktı. Bizden gibi görünürler ama bizim için kuyu kazıyorlar. Bundan her zaman her zamanda her mekanda dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Müslümanlar cüclandığı yerde münafıklar ortaya atılır. Dikkat edin. Bu her zaman da olur. Evet münafıklardan sonra kim gelir? Kıfrın seviyesine göre dereceleri var. En üst derecede cehennemde kim yanar dedik? Müslümanlar. Müslümanlar. On üç alimler diyorlar Müslümanların bütün muvahidler azapların çekerler, günahçılar çık çıkarlar. O derece ne olur boş kalır. Ama cahillerin dereceleri ne olur? Ebediyeye kadar devam edecek. Bu denedir Allah'ın adaletindendir. Allah nasıl muvhidle cahil aynı tahta yakar? Ne kadar bir mutlak adalet sahibi Rabbimiz var. İşte bunu bilmemiz lazım. Aynen ataşta bizi yakmıyor. Evet. Nifakın eee cehennemin dereceleri var ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor. Allah'tan dua ettim amcam Ebu Talib'i yakmasın ataşta. Olmaz yani. Kâfirdir. Leyle ila Allah'tan gitmedi. İmkanı yoktur. Allah kendine ne kılmış söz ahd. Beş şirkten başka her şeyi affederim. Allah sözünde en duranlardandır. Vah haşave kefe sözünde durmaz. Yirhamukallah. <gülüyor> De ama isticab etti bana azabını azaltır. En azabı az ateş cehennemde kimdir? Resulullah'ın amcesi, Hazreti El'in babası, Ebu Talib. Ne diyor Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem? diyor ki ayağının altından yanar ataş yankar kor ateş kor ateş ayağının altını yakar beyni kaynar onunla bu en azıdı evet. demek ki ana zevisha en çoku da var münafıklar var ortada da var onun için burada namaz kılmayanlara da bir müjde verelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor kim namaz kılmadı cehennemde kimindir Harun, ha ha Haman. Hiç Haman. diye refire Haman. Firavun Fir Haman ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf kimidir? Ebu Cehil'in eşitidir. Ebu Cehil birinci düşman eşiti Ubey ibn Khalaf. Ubey ibn Khalaf Bilal'i döyen. He evet, o doğru. Bilal'in efendisi <gülüyor> Cuva. Anlatabildin mi? O Ubey ibn Khalaf'dir. İmam imamıydır. Neden? Küfürü. Ehl-i küfrün imamıydır. İmamlarından birisidir. Cehennemde namaz kılmayan onlardan yanar. E şimdi biz biliriz Allah-u Teala muvahhidlerin cehennemin ateşini ayrı tutmuş. Demek ki namaz kılmayan Allah kurusun. Musulmanlardan da yanmaz. Yani ebedi ateştadır. Biraz bu namaz üzerinde dursak iyi olur. Namaz meselesi çok önemlidir arkadaşlar. Geçen derste sormuşlardır. Namaz meselesi dinin direğidir. Bu bine dört tane, beş tane, altı tane kolon üzerine durmuş. Kolonları çeksen ne olur? Bine durar mı? İmkanı yoktur. Bu namaz dinin kolonudur. Çeksen o kolon bine çöker. Bine çöktü diyebilir misin? Bu benim mülkümdür, bu binemdir. Neyi senindir? Ankazdır. Senin dinin yoktur. Geçerli bir şeyin yoktur. Ben gel satayım sana bunu diyemezsin. Ney satıyorsun bunu? Ankaz mı satıyorsun? Kıyamet gününde sen neyle gitsen namazın yoksa ne yazar? Vallahi Haman'ın yanında pilet var eler sana. Başka bir şey yazmaz. Haman Firun al müjde Resulullah veriyor. Evet ondan dolayı Allah Subhanahu ve Teala cehennemi de çifir de derek ederek eder. Onun için günahları da derek ederek eder. Bak bir tane İslam'da sakal nedir? Resulullah'ın emridir, sünnettir. He? En mükemmeli serbest bırakacaksın. En güzeli de dedin, bir yumruk tutup ondan sonra alacaksın. Bu da güzeldir. Ama ondan az almak hiçbir delili yoktur. Sakalı azaltdın. Yani bir, yum, bir yumruktan daha az aldın. Bir delil yoktur. Bir tutamdan az aldın. Hiçbir delili yoktur. Günah işliyorsun. Azalsın. Ama Bir tane azalıyor. Bir tane çok azalıyor. Bir tane asfalt sakal koyuyor. Böyle bu artistlerin gibi. Bir tane juletten kazıyor. Hepsi ne yapıyor? Günah işliyor. Ama bir tutamdan az alandan biraz daha az alan, asfalt sakal bırakan, yeniden juletten kazan aynı seviyede mi? Günahta mı? Aynen değil. Günah da böyle derece derecedir. Çok şiddetlisi var. Hafifi var. Onun için istiğfar yapmak lazım günahlarımızdan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bildiğim bilmediğim günahdan seni istiğfar ediyorum. Sana sığınıyorum. Bildiğim bilmediğim şirkten sana sığınıyorum. Hepsi aynen kefeye konulmaması lazım. Derece derecedir. İşte küfür de derece derecedir. Bir tane kafirdir. Ama hiç kimseye karışmıyor. Anlatabildim mi? Bu ilan bir tane savaş açmış musulmanların kuyusunu kazıyor, namuslarıyla uğraşıyor, mallarıyla uğraşıyor. Aynen vallahi indinde. Aynen değil. İslam'da da aynen değil. Bak muharip kâfir, savaş açan kâfirden biz selam mermeriz ona. He? Görüşmeziz, görüşmemiz haramdır. Hiç onunla bir araya gelmeyiz. Savaş açmış bize. Ama bir tane konuşumuz var. Kâfirdir. İster Hristiyandır, ister Yahudidir, ister ateisttir. Ama çinde halinde yaşıyor. Habına hoşgörü gösterebiliriz. Selam veririz neden? Yani davet babından eee komşuluk hakkı geçerlidir buna. Biliyor musun İslam'da var yani komşuluk hakkı var. Resulullah'ın komşusu varmış Yahudi. Hastasıza ziyaret etmiş, ölse cenazesine gidermiş ama bunlar başka, savaş açsan başka. Demek ki derece derecedir. Anlatabildim mi? Nedir? Derece derecedir. Ondan dolayı ay, ayetlerde geçtiği gibi, bu ayetlerde de geçtiği gibi aynen Allah Sübhanu Teala bunu izah ediyor. Evet. 1 saat oldu bakalım. He. Bugün de bu kadar. İnşallah önümüzdeki derste imanı artıran sebeplerden eee başlarız. Bir de onu eksilten e, çift şey var. Onları da işleriz inşallah. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidil mursalin nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn.